oynayanlar Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış. 79. bölüm. Ali Ulvi Bey her gelen hacı Saatçi Osman Efendi, Saatçi Osman Efendi deyip duruyor. Allah aşkına şu zatı beni de götür. Göreyim bakalım kimmiş bu Osman Efendi. Efendim kendisi akşamla yatsı arasında ders okutuyor. Dersine gidebiliriz. İyi olur. Ama rica ederim. Gidelim. Gittik. Osman Efendi'ye Salih Efendi'yi takdim ettim. Efendim İzmir alimlerinden hocaların hocası... Ömrü kitapla, dersle, ilimle, okumakla, okutmakla geçmiş... Su bulununca teyemmüm bozuldu desene Alülvi Bey. Buyurun hocam, takip etmekte olduğunuz tefsir kitabımız bu. Rahle de sizde. Bu rahle bugüne kadar sizin gibi bir alim bulamadığımız için benim önümdeydi. Bu dersi zat-ı istirham ederiz efendim. Estağfurullah efendim, estağfurullah. Hacdan dönen İzmirliler hep sizden bahsedince görmeden aşık oldum. Allah aşkına beni de talebelerinizden, cemaatinizden biri farz edin de dersinize devam edin. Ders başladı. Osman Efendi bir ayet okudu ve yarım saat kadar konuştuktan sonra Salih Hoca kulağıma eğildi. Ali Ulvi Bey, ders takip ettiği tefsir kitabı kimin? Teybi Şirbini'nin tefsiri. Azizim bu kitap bende de var. Şirbini bu ayet için ancak yarım sayfa yazmıştır. Lakin hoca yarım saattir konuşuyor. Bu konuşma en az on sayfa eder yahu. Efendim Osman Efendi böyledir. Kur'an-ı Kerim bu zata perdelerini açmış ömrünü, aklını, vicdanını, varlığını, benliğini, Kur'an-ı Kerim'e teslim eden kimselere böyle oluyor işte. Buna Fütuhat-ı Rabbaniye derler. Kuvve-i Kudsiye derler. İlahi bir tecelli derler. Bu nevi ilimler çalışmakla kitaplı olmaz. Dahiler böyle olur işte. Maşallah. Osman Efendi'nin Arapçası da Osmanlıcası da fevkaladeydi. Yazı ve imlası da çok güzeldi. Konya'da ıslah-ı medariste okuduğu dönemde öğrenmiş, geliştirmiş. Eserde talebeyken bana bir mektupla babamın vefatını bildiren Osman Efendi'ydi. Peki o günü net bir şekilde hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. O gün Karamanlı Ahmet Efendi'nin odasında hem çay içiyor hem de ders yapıyorduk. Karamanlı Ahmet Efendi kim? Esher'in eski talebelerinden. Bitirmiş, alim olmuş, orada kalmıştı. Her ilmi bilir, talebelerin sorduklarını müzakere eder, tam bir kaynak kişiydi. Hem de ders yapıyorduk dediniz. Fahrettin Razi tefsirinden, Mefatihül Gayb'dan, Gayb'ın Anahtarları adlı eserden, hikmet kelimesinin manalarını okuyorduk. Bu esnada postacı geldi mektubu getirdi. Bedir'in vefatını bildiriyordu. Bu Osman Efendi'den size gelen ilk mektup muydu? İlk mektuptu. Çok teselli verici, arifane, dervişane yazılmış bir mektuptu. Önce ayeti kerimeleri yazıyor, sonra şunları söylüyordu. Allah yolunda muhacir olan... Bir dava, bir gaye uğrunda ateşten gömlek, muhacirlik gömleğini giyen kimseler, dünyada da, ahirette de hadde hesaba sığmayan nimetlere nail olacaklardır. Ahiret ecirleri daha da büyük olacaktır. Binaenaleyh babanız hicretini tamamladı. Senelerdir Allah'ım beni ehli bakiden eyle diye dua ediyordu. Şimdi ehli bakiden oldu. Başınız sağ olsun. Allah sizleri hayırlı ömürlerle muammer eylesin. Babanızın, dedenizin, amcanızın yolundan yürüyün. Sizden bunu bekleriz. Medine'ye i döndüğümüzde de şunları anlatmıştı. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dualarından birinde ki bu duayı Hanbeliler ve Şafiiler devamlı bitir duası olarak okurlar, şöyle buyururlar mealen arz ediyorum Allah'ım amellerimizin en hayırlısını son amellerimiz kıl ömrümüz güzel amellerle başlayıp da kötü amellerle nihayet bulmasın bize Hüsnü Hatim'e güzel sonuç ihsan eyle. gençliğimiz güzel ameller sana ibadetlerle geçip de ihtiyar halimizde asi olmayalım senin huzuruna günahkar çıkmayalım. Günlerimizin en güzeli huzuruna çıktığımız gün. Cemalini müşahede ettiğimiz gün olsun. Amin. Pederiniz elhamdülillah bu devlete, bu nimete erdi. Son gün ziyaretine gittiğimde elimi alnına koydum. Ateşler içinde yatıyordu. Fakat yüzünde tebessüm vardı. Efendim maşallah Tebessümünüz var Sizden evvel Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cihar Yarı Güzin ve bazı Sahabe-i birlikte teşrif ettiler Acılarımı unuttum Bahtiyarım O ateşler içinde, o tebessüm, o gülümsemen nasıl evet. Bunu gözlerimle gördüm. Osman Efendi'nin adı Osman Hilmi'ydi. Hilm sahibine halim insan denir. Halim yumuşak, mütevazı, kızmayan, öfke bilmeyen insanları affeden, kusura bakmayan demektir. Osman Efendi bu tarifin mücessem bir timsaliydi. Hiçbir şeye kızmaz mıydı? Medinelilerden bir zat kendisine sormuş. Kızdığınızda, sinirlendiğinizde sizde ne hal olur, ne yaparsınız demiş. Saatçi Osman Efendi bir an duraksamış, biraz düşünmüş, sonra da Cevap vermiş Tecrübe etmedim henüz bilmiyorum Bilemiyorum başımdan geçmedi Şöyle olur desem Yalan söylemiş olurum diye korkuyorum Rabbim beni bu gibi sıkıntılardan Hep kurtardı elhamdülillah Bir tarihte Topçu Kamil Efendi diye alaydan yetişme eski Osmanlı zabitlerinden biri... ...yanlış işittiği veya yanlış anladığı bir haber üzerine kızmış. Geldi bizim dükkanın önünde Osman Efendi'ye çattı. aza alınmaz ağır laflar söyledi. Osman Efendi ne yaptı peki? Defol yalancı herif Allah'tan kork diyebilirdi mesela. Demedi mi? Demedi. Adamı dinledi, dinledi, tek kelime söylemedi. Adam gittikten sonra bize döndü. Vah, vah zavallı, çok hasta. Bunun hastalığı bu derece mi yahu? Allah şifalar versin. Hastalık çeşit çeşittir. Böylelerine dua etmek lazım. Dağıtçı Osman Efendi hep müsbet hareket ederdi. Gerilim çıkarmaz, çıkmasına fırsat vermezdi. Aklı selim ile hareket eder, hislerine yenik düşmezdi. Medine-i eski belediye başkanlarından Muhammed Abdülcevat... ...Hurmacılar Kapısı mahallesindeki ecdadından kalma arsayı parsellemiş satıyordu. Türkistanlı Hacı Durmuş Efendi de bir arsa almış almış ama iki cepheli denilen arsa tek cepheli çıkmış. Saççı Osman Efendi yurt müdürü. Koşmuş Osman Efendi'ye. Abdül Cevad Efendi'den bir arsa aldım. İyi etmişsin, hayırlı olsun. Satarken bana iki cepheli demişti. Lakin o hayırdır inşallah. Tek cepheli çıktı. Sattığı arsa iki cepheli değilmiş. Canım Abdül Cevad yalan söylemez. ''Belki sen öyle anlamışsındır. Bir başka arsadan söz ederken sana verdiği arsadan söz ettiğini zannetmişsindir.'' ''Affedersin ama ben...'' ''Öh şey, dur iki cepheli derken şöyle olmasın. Sema da bir cephe mi? Bir yere bakan bir de göğe bakan cephesi var diyemez miyiz? Cephelerden insan çekinir. Kızınıza, ailenize bakanlar olabilir. Oysa Sema en temiz cephedir. İnsana oradan zarar gelmez.'' ''Osman Efendi...'' Sen ne dediğinin farkında mısın? Bak, ilmine hürmetim var. Fakat bu sözün bana dokundu. Oysa ben sana gelirken... E yanlış bir şey mi söyledim yahu? Sen Abdül Cevad'ı koruyorsun. Beni müdafaa etmiyorsun. Nefsim diyor ki... ...şu Osman Efendi'yi al... ...şu temel çukuruna gömüver. Canını sıkma durmuş efendi. Madem ki öyle istiyor nefsin... ...sen hiç zahmet etme. Yorma kendini. İstersen... Ben hemen çukura iner, toprağa da üstüme kendim atabilirim. Seni mi kıracağım? <gülüyor> İnsanın yamanı da böyle olurmuş yahu, Allah Allah. Yok yok, başa çıkılmaz bu adamla. Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münebere arasındaki yollar henüz yapılmamıştı. Ulaşım kamyonlarla yapılıyordu. Kamyonun kasasına eşyamızı koyar üzerine otururduk. Hacca giderken altımıza yataklarımızı sererdik. Yollarda benzin istasyonu olmadığından benzin varilleri de yanımızda olurdu. Yolun üç gün dört gece sürdüğünü çok bilirim. Çölün tozu dumarı nasıl olurdu? Oh! Yolda birkaç defa lastik patlar, sökerler, solüsyonla yapıştırırlar, el pompasıyla şişirirler. Çukurlarda arabanın yayları kırılır vesaire vesaire. Gerçekten hac yolculuğu bir çileymiş Buna sabırda ecirli bir ibadetmiş Şimdi çok kolay O bile bazen bize sıkıntılı geliyor Klimalı otobüslerden bile şikayet ettiğimiz oluyor O senelerden birinde yine hacca gideceğiz Herkes bileklerini aldı Ama numarası yok Koltuk yok ki numarası olsun Önce gelen yerini alıyor Kamyon Osman efendinin evinin önünde Biz geldik ...bindik yerimizi aldık. Herkes geldi bindi. Osman Efendi yok. Yahu nerede? Evine sorarlar. İhrama girmiş evinden çıkmış. Evinin karşısındaki çayhaneye gizlenmiş... ...herkesin yerleşmesini bekliyor. Herkes binince geldi. En sona kaldığı için... ...benzin varilinin üstüne çıktı oturdu. Ön tarafa yerleşmiş olan Türk ve Medineli gençler... ...bunu görünce... Hocam olmadı ama bu böyle olmaz Neden Biraz daha erken gelseydim canım Madem ki geç kaldım kaderime razı olacağım Ama siz orada Biz burada böyle rahatken yok hocam Yok olmaz böyle bir Allah şey. adalet emrediyor Adaletin adaleti hakkına razı olmaktır Kadere razı olmaktır Kim evvel geldiyse yerini almış E en son gelen ben olduğuma göre Haydi bismillah Hocam yanlış anlamayın ama siz bize göre Yaşlı sayılırsınız Orada yolcu dayanamazsınız. Burada tek yaşlı ben değilim ki. Yok eğer siz yaşlı olanlar zorlanır, ön tarafa geçsinler, biz arkaya geçeriz demek istiyorsanız o başka. Ben kendimi diğer yaşlardan farklı göremem. E, yani biz sizi davet etmiştik ama. Eh, Cenabı Hak gönlünüze göre vers. Yaşlılar, buyurun buyurun ön tarafa. Gençler bize yer veriyor, haydi. Bizleri kendilerine tercih ediyorlar. Zaten Kur'an-ı Kerim Medinelileri böyle anlatmıyor mu? Muhacirleri sevdiler, onlara ev hazırladılar, gönüllerini açtılar. Önce onların ihtiyaçlarını giderdiler. Bunlar Medinelilerin sıfatı değil mi? İşte bunlar da Medineli gençler. Dünün Müslümanı neyse bugünkü de öyledir. Böylece biz gençler arkaya geçtik. İhtiyarları ön tarafa aldık. Hava serindi. Eğer ilk haliyle gidilseydi bütün yaşlılar üşütüp hasta olabilirdi. İşte Osman Hoca böyle düşünceli, tedbirli, ihatalı bir zattı. Kendisi için yaşamazdı. Müslüman olmak da zaten bunu gerektirmiyor mu? Saatçi Osman Efendi cemaat halinde oturup konuşurlarken bir Türk hacısı gelmiş. 79. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. My. Wood Braddik